Mazlada, aklı gitmiştir, bitmiştir. Eğer bir insan finağa düşmüşse, nesil mutlaka bozulacaktır. Eğer bir insan, girişini öldürdüğü takdirde o öldürülmüyorsa, yani kısas uygulanmıyorsa, o zaman toplumda can emniyeti yok demektir. Ortalık Kur'anlarına krem kremına gidecek demektir. Misalleri çoğaltmak mümkündür. Yani ki ne olduğun, Allah Celle Celaluhu, din de ne sürediyse, peygamberin almasıysa mutlaka ve mutlaka bunlar insana verilen bazı kıymetli şeylerin mutlaka muhafazası içindir. Bir memleketin askeri olacak, aksiyat memleket işgale gider. Evin icatında bir tapısı olacak, çapı olacak, kudutları belli olacak artlarının tarlanın. Niye? Aksiyatı işgal ederler bana girerler, arsana girerler. Yani dünyada bile her diğer bir şeyin bir muhafızın söz konusu olursa, ya İslamiyet'te, ya Allah'ın Celle Celle Peygamber'in tavsiyelerinde, onun için, İslam var. Içinde. İslam ve şeriat, alternatifi yoktur. İslam ve şeriat, mecbur istikamettir. Mecbur istikamettir. Mecbur istikamettir. Mecbur istikamettir. Ya yaşayacaksın, ya yaşamayacaksın ya demiyoruz. Ya yaşayacağız, ya yaşayacağız. Bitti o kadar. Aksi halde dünyadaki dengesizlikler, belki Allah veren talarlarından ondan sonra her türlü katliamda fecavüzlerin ardı arkası kesilmeyecektir. Biz muhtacız. Allah insanlara ihtiyaçlı yaratmıştır. Her kurunda bizim ihtiyacımızı karşısayan Allah, yediklerimizi içtiklerimizi veren Allah, Sahip peki nimetleri isteyen Allah, peki şu bedenin muhafızası, şu aklın muhafızası, şu canın muhafızası gibi kıymetli şeylerin muhafızası için Allah Celle bize iyilik yapmayı ihmal etti. Haşa ve kata, haşa ve kata. onun için bizden isteyen her şeyin faydası mutlaka bize yöneliktir. Allah bu düşüncede hepimizi sabit gölem eylesin. Onun için Müslüman sadece inanmakla yetinmeyecek. İnanmak Müslümanlığın bir ayağıdır. İkinci ayağı ise inandığı ve yaşamaktır. Bir üçüncü ayağı daha fazla İmallahu Abdullah'ın duyurduğu gibi o da inanç ve samimiyettir. Köylerde saciyak olur. Ocaklara yuvarlak, üç ayaklı bir demir korlar. Altında ateş yakarlar üstünde. Yemek pişirler, su ıstırlar, kazan kanatalar vesaire. O nasıl saciyak denir. İslamiyet belki üç ayak üzerinde kurulmuştur. İlim, buna iman da diyebilirsiniz. Şey Tek ağzından amel-i salih, terkildiğini ve inandığını yaşanlar, üçüncüsü ihlastır. Bu üç ayak tamam, din ayakta durur. Bir ayak eksik, masanın bir ayak eksik. Mazda ayakta duramayacak misali gibi, din de ayakta durmayacaktır. Onun için kukkulu bir iman, Bir kelime işaret bizim için yeterli değil. İnsanın mutluluk ve saadeti yeterli değil. Laf ve kal mesela veya söz ve kal ben onu test değil mutlaka ve mutlaka insan inancının gelemini yerine getirebilme savaşı vermeli mücadelesi vermeli aksi halde tabanca var mermisi yok veya ota mermi var tabancası yok gibi olur insan o neye yarar ki? birçok ayet-i kerimede sana minu va minu İman edenler, ardından amel-i salih işleyenler diyor. Tek yönlü alan bir teknik olmuyor. Yani inanıyorsanız mutlaka mutlaka bir bedeli öleceksiniz Allah'a Celle Celaluhu. Yorulacaksınız diyor. Dünyada bile hiçbir iş belki uğraşmadan, o işin gereği yerine getirilmeden o ayağı dikilmiyor. Şu binanın inşaatına ben de alardım. Şu binaya var ya, iki vücetsiz Allah'ın izniyle şu arazi bana mısın demez. O kadar sağlam bir arazisi var, temeli var bunun. Hafiyat iyi yapılırsa, malzemeden eğer hırsızlık yapılmazsa Allah'ın izniyle bu inşaatlar belki yıkılmaz, kıyamete kadar Allah yıkmadıkça yıkılmaz olay kolay. Allah yıkar, aynı mesele. Şimdi, ama inşaatı güzel projeye dökmek yeterli mi? Haritasını güzelsinmek yeterli mi? Mühendisliğini yapmak yeterli mi? Hayır! Mühendisliği gereği neyse şu kadar metreküp çimento yağı şeye koyduğum harça şu kadar çimento, şu kadar kirek, şu kadar su, şu kadar kum, dilin hesaplarına eğer riad ettirse inşaat tamamdır, demiri ona göre olacak vesaire ve ona göre olacak vesaire kolonların kalınlıkları, kolonlar, sometleri vesaire ona göre tamam o zaman. O zaman inşaat yürür. Asiyatı ben kafama göre kolonlarını dikeceğim, somerlerini dikeceğim derse, yapacağım derse, bu inşaat en ufak rüzgarda dayanamaz ve yıkılacaktır. Dince de aynı kanuna tabi Sana göre, bana göre namaz yok, sana göre, bana göre dediği alışveriş yok, sana göre, bana göre evlenme yok, sana göre, bana göre giyinme yok, eğer bunlar verilendiysen artık onu hıdı hıdı yapmanın bir anlamı yoktur. Sen memursun, Allah amirdir. Memur amirin bir istikamette olmaya gayret edecektir. Sen amir kim memur kim dediği gibi insan deli iman olursa Allah bizim üzerimize enkansları yıgar. Bu bina sahipsiz değil, tamam mı? Senin cennin sahipsiz değil, işin sahipsiz değil. Kardan doğan bahçen sahipsiz değil. Sen varsın sen. Sen hiçbir şey sahipsiz değil. Al bu kainat önce sahipsiz mi? Senin evinde senin düzene ökertti o kadar, birinci reis sensin, yenge ikinci reissin o kadar. Öyleyse evde ki ha, efendim yani senin dediğini bilmemek mecburiyetindedir. Açkadi evin altından girerken düzden çıkardın, evi yıkarttın ya. Aynı sistemin çok çok daha mükemmeli kainatta mevcuttur. İnsan o düzene göre kendisine belki bir ayar vermedi. Allah Celle Celaluhu'nun ayet-i buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمِزْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَتِينَ Mümin olan bir erkek ve mümini olan bir kadın, inanmış bir erkek, inanmış bir kadına اِذَا Allah ve رَسُولُهُ اَبْلٰهُ Allah ve bir konu hakkında kanun ve hüküm koyduktan sonra Allah diyor ki şu iş böyle olacak, şu iş böyle olmaz diyorsa Peygamber yine aynı eksenli olarak iş şöyle olacak, böyle olmayacak diyorsa Artık inanmış bir mümin, karife-i bir iman sahibi olan mümin erkek ve kadının en yekûnele onları hî yaratımın emriyin. Artık o konuda, o konuda bir tercih ederiz söz konusu değildir. Kafama yaparsa yaparım, İşime nasıl gelirse öyle yaparım deme, hak ve selayetini Allah bize vermedi. Eğer Allah'ımız var ise, eğer Muhammed Mustafa'mız var ise, eğer Kur'an'ımız var ise, eğer imanımız ve İslam'ımız var ise, mesele budur arkadaş. Senin çizgin belli, affedersin Cenab-ı Hakk'ın da Resulü'nün e, çizgisi belli ve hudulda riayet ettek lazım geliyor. Huduld ihlâdinden savaş çıkıyor. Allah Celle Celâb-ı Bâti de buyuruyor ki, faizde uğraşmayın diyor Cenab-ı Celle bir kuruş faiz yener insanın kendilerine nesliyle affedersiniz, 33 defa cinayi yapmak için kadar veba veriyor Peygamber'e. Peki faizle yakın hafif mafalarına geçer, bir 30 bir rivayet 33 kere, tamam mı? Cenab-ı Hak diyor ki, buna rağmen bak, Rani Kerim'e 300 faizlerine gidiyor. Şeykander'imizin mütevati Hazreti Şerifleri vardır. Faizle ilişki yapan bir bankanın yanından bile geçmek kâhid değil. değil, desen mübareği yapmış olmaz Niye? İstemiyor Allah bitti. Bu faiz düzen yıkan, sitten yıkan bir şeydir bu. Kainatı allak kullak eden bir şeydir bu. E şimdi Allah Celle Celal buyurur ki yapmayın bu işi. Yanaşmayın bu işi. Öyle terlemeden ne bileyim yorulmadan para kazanmak yok ki Allah Celle anından böyle ter almayacak. <gülüyor> harman gücünle belki bileğin gücüyle gücüler rızkını ekmek parası kazanacaktım. He, öyle bir milyar falandan sonra borç para, ondan sonra olur kelim milyar, 2 milyar anlaşayla o neyin nedir ki? Yok öyle. Çalışmadan para kazanmak yok. <Gülüyor> Kim Allah diyor ki ben bunu alan kıldım bir örnek bu. Eğer biri bir buna rağmen genel hala faizle ilişki yapıyorsa, paraya diyor ondan sonra faiz veriyor veya faiz alıyor vesaire. Kim ki faizi ilişkine şöyle dedi ki bu bana ve Muhammed'ine savaş bitip etmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bu işe savaş ilan ediyor. Allah ile yapılan savaşta kimin galip olacağı, kimin mağlup olacağı belli. Öyle insan kendisini tehlikeye atmamalı, servetini sağlamalı, yakmamalı, yıkmamalı. وَاَحَلَّ اللّٰهُ بَيْعَ وَاَحَرَّنَا رِيْوَٓا Alışverişle helal kıldır diyor Allah Celle olur. Faizeme haram kıldı. Allah niye haram kıldıysa ona alternatif peki bela göstermiştir. <gülüyor> Röpüyü içme diyor sana şarapı içme diyor. Ne var onun karşısında peki? Meşrubat var, ceva suyu var, su var mesela. bunları iç. E ne olur ki mesela insan illa yataklara şey yapmayı da gösteriyor. Bunun anlamı yoktur. Bir kadının nasıl giyileceği bellidir. Bunu din söylüyor. Kadın bir pırlantıdır, bir cevherdir. Bir mücevherden çok daha kıymetli bir mücevherdir. O bir antikadır sevdiği. Kıymetli şeylerin muhafaza çok Özel olması lazım. Eee ben ne yapıyorum? Allah'ın istemiş olduğu peygamberin daha olduğu şekilde ben eğer çocuk yüzünü kısını kısanını giydirmiyorsam o zaman ben Allah'ın değil de kendime takılıyorum demektir. Bunun ucunda savaş var savaş. Bunun ucunda art var art. <gülüyor> Allah böyle çaprazları düşmekten Müslümanların Müslümanları muhafaza eylesin. De birkaç zaman önce bir toplantı yapıldı. İslam ülkelerindeki Hristiyan hareketleri ve bu uğurda karşı karşıya kalınlanan güçlükler nasıl gidilirilecek? Konu bu. Meclise'de çok şeyler konuşuluyor vesaire, en son iki tane İngiliz sıcak istiyor. Diyor ki bakın, bu kadar yıldız savaşı çalışıyoruz, uğraşıyoruz, milyarlarca dolar teyze, masraf masraf masraf. Yani kendi kafamıza göre var ara beş tane ancak akıl başında Müslüman-ı Hüseyin yaptık diyorlar. Bu kadar zaman, bu kadar emek, bu kadar masraf, beş tane yani müslüman-ı Hürriştiyen yapman bu iş değil diyorlar. Bundan 30 sene ve hadise bu. Bir adam diyor ki yapacak bir şey var diyor. Hiçbir gün aklı başında Müslüman'ı Kur'an'dan koparmak mümkün değil. Allah'tan, Peygamber'den vazgeçilsem mümkün değil. Eğer öyleyse biz onları Hristiyan yapmaktan vazgeçelim geç, diyorlar. Ne yapalım Müslümanlara yaşamış oldukları dinden ve imandan soğukmaya bakalım diyorlar. Eğer Müslüman'ın e, imanla, İslam'la ilişkisi soğursa, araya hesaba gelirse İttaf o müslüman koşuşta kalacaktır o zaman, bizim kucağımızın kendine düşecekler diyor. Adamın kesmişi bu, tamam mı? Şimdi yani, Zagalubu'nun manası yok. Elin İlkaoğlu böyle koşuşta kalmıyor. Hedefinde gölüm atacak ve atıyor. Öldüğünüz gibi işte öyle atıyor. Kimse yani rastgele derbe atmaz. Mutlaka elimizi görür, ondan sonra Zagalubu'nun tekiğine basarım ithali, adam bunun hesabını yapıyor. Öyleyse anını düşüyor. Ha, onun yapmak istediğinin tam tersini yapmak. O beni dinimden soğutuyorsa bana ne gerekiyor? Tamam, benim dinime sanmam gerekiyor, dinimi yaşamam gerekiyor. Hadise bunda ibarettir. Lokman Aleyhisselam e, oğluna demiş ki, oğlum edepi kimden öğrendin? Hedefsizlerden öğrendim baba zindirmiş. Oğlum nasıl? Hedefsizler hedef mi öğrendinmiş? Baba göre hedefsizin yaptığını yapmadan tam tersini aldın, hedefsiz oldum diyor. Öyleyse, var olmak istiyorsak, kimsinindeki oğuzasına ne geliyen olmak istemiyorsak onun ayet ayazında aşarası bir böcek gibi istemiyorsa, sürek istemiyorsak inandır, inancımızın neyse onu yapmaya çalışalım. Kafamıza göre de yapmak değil, örnekle model içinde Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Aleyhisselam'de. Geneli bu, işin geneli bu. Oradan sonra bir yolu Böyle Öyleyse Müslüman bir düğün yapıyorsa, bunun da yarifin yani rengi ve tonu olması lazım. Kendi kafamıza göre düğün yatsana yetkisini Allah bize vermedi. Bak yemek yiyorsun, belki su içiyorsun, bir sürü nimetle beni ediyorsun. Düşündün mü ki sana onlar kimdesi? Onları baba derinden mi getirdin sen belki? Eee? Ha, orada mesela söz gelimi Allah diyorsun vesaire, da düğün yaparken belki niye efendim, e, demiyorsun ki belki yani bu düğünü veya bu evlenmeyi bize kim peki tavsiye etti, veya kim emretti, veya kim kimin rızası var bu işte vesaire diye. Orada konuşuyoruz belki, bu nimetlerden geliyor? Bir evlenme nimeti diyelim mesela, burada sormuyoruz ki bu nimetin sayede ki bunu bize kim verdi tavsiye etti? Buna da ihtiyaçları su gibi etmek ya vesaire. Allah bizim muhtaç yaratlığına göre ihtiyaçlarını tek tek tek tek tek tek tek yaşlamıştır. Onun <gülüyor> için daha aynasız işlerimiz var, bu da hasta Celle Celaluhu güceldiriyor. Allah Memla'yı zarızmaktan, güceldirmekten bizleri muhafaza etti. <gülüyor> Ebu Cehil'in adamları, Ebu Cehil'e diyorlar ki, ya bak... Sen buncayı yapan Muhammed Mustafa'ya düşmanlık yapıyorsun, onun adamlarına düşmanlık yapıyorsun. E Muhammed Mustafa senden ne istiyor? Getir bir kelime-i sen de getir ya ne olacak yani? Bir kelime-i getirmekten yani dünya mı yıkılacak? Hiç olmadı, şu kavga bitsin artık. Bu Müslümanlarla savaştan sen de bıktın, biz de bıktık diyorlar. Ebu Ceydük, ulan siz akımsız mısınız, bir defası deli misiniz siz? Siz Muhammed Mustafa'nın ne demek istediğini hala anlamadınız siz. Muhammed Mustafa benden sadece bir kelime-i şadet isterse, tamam getireyim ben bu kelime-i şadeti hiç miyizdim fakat... Mesela, kelime-i ibaret değil, Benim, beni beni İslam'a düşman yapan, beni Muhammed Mustafa'ya düşman yapan kelime-i şadet değil. Allah kabul et peygamberi kabul et ya, ya, bu değil diyor. Asıl diyor kelime-i şeridi kabul ettikten sonra ondan sonra gelen Muhammed Mustafa'nın işsizlikleri var ya onlar benim benim büküyor. Muhammed Mustafa diyor ki helal yiyeceksin adam yiyemez. Elin karısına bakmayacaksın ondan sonra e, kendi karına bakacaksın diyor. Veya o alışverişini İslam'a göre yap ve harama bulaşma diyor vesaire. E, İş içme, onu yapma. Fayt yeme, dinlenle fıstığı yapma vesaire. Benim işimi bunlar gelmiyor bunlar. E bu şeyi anlamıştın ama sen hala bu ketan şeyler temayı tam anlamış değilsin. Onun için böyle. Haberi biz böyle yaparız. Dikkat ediyoruz. Ziktaçta yani grafik atmaz, ziktaçta giden zararların mutlaka akıbeti yaşanan şarap oldun veyahut da önündeki aralığın altına girmektir. Allah böyle benim görünen görünmeyen gerek maddi gerekse manevi kazalara maruz kalmakta nazli müslümanları muhafaza eylesin. Şimdi bir temel atılıyor, dediği gibi, eğer temel hakikaten yani malzemeden hırsızlık yapılmaz, istenildiği gibi malzeme kullanılır. Büyüklük diye meydan verilmezse dediğimiz inşaatların temeli mühimdir. Kapıdan zaten inşaatın en büyük asnazını temeli diyor. Ha Aileli bir temeldir. Bu temelleri en sağlam sevaz deneyle atılırsa Allah'ın izniyle vay bereketler doğacaktır. Ondan sonra gelen nesiller, ondan sonra hayır-ı hak hayır nesiller orada olacaktır. Anla vela öyle değil. Bir tabak et diyelim, bir bidesini veya bir biber bidesini veya bir patlıcan bidesini bir arı, duru, ile mesela bir sulsuzlayın onları, tamam. Yani o fideye pişten meyvan çok lezzetli de tat oluyor han dibinde ama diye taba döktüğünüz o fide gidenin dibine çok azıcık idrar dökün tuzlu dur ne yapacaktır? fideyi kurtaracaktır veya o da tutam bir lan suya dökün mutlaka meyvede bir kerik bir koku olacaktır onun et onun eşiği Allah'a yaratmış olduğu suya başka su katmayalım Sonra nesiller bozuk gelince ondan sonra bağırıp çağırıyoruz, niye böyle, niye şöyle, niye şöyle, niye böyle vesaire. İslamiyetin, o noktada bile metavsiyeleri var, metavsiyeleri. Burada yalnızlar konuşma ki yani peki uygun düşmeyebilir çünkü onlar biraz daha manem konular. Ama Müslümanın terkini. Birensibinin şu olması lazım, eğer bilmediği bir işle girişiyorsa 10 önce o işle alakalı hükümleri varılması lazım. Konuşveriş mi yapıyorsunuz? Tamam. İslam'a göre hangi türlü mesela e, sözleşmeler e, Allah ve Peygamber'in emrin hangi tür sözleşmeler kontratlar mesela yine sahip değildir? Şu malı şöyle alıyoruz, böyle satıyoruz, oluyor mu, oluyor mu vesaire. Buraları önce korktuktan sonra Müslüman'a o işin icabında girişmesi lazım. Müslüman! Emin dediği gibi düzen adamıdır, kanun insanıydı, Müslüman kafasına göre araba kulların insan değildir. Herkes kendi kafasına göre araba kullanacaksa, hadi bakalım kazalar o adam başını gider. Şimdi bu hareketle Allah Celle Celal ol evlenmeye mecbur Allah Celle Celal evlenin diye bir emri yoktur den yani vardır edecek içinizde bekarlar ve evlenemeyen dulları de yani, fiatla evlendirin diye bir vardır Allah Celle Celalül. Evlendirin diyor Allah Teala. Ama sünnet temelde Peygamber haline iclâ eden çok çok kuvvetli sünnetlerinden bir sünnettir bu. Peygamberin şefaatli kazanmanın basamaklarından bir tanesi de Peygamberindeki bu sünnetini yerine getirmektir. Eğer mali gücü var ise, ama meyir parası verecek kadar da, ekonomik gücü var ise, gücü kuvveti yerinde olan kardeşimiz bırakmışız şerbet tarafını, o ikinci planda, birinci planda benim liderim var. ...benimdeki renklerim var Muhammed Müslüman'da. Her türlü güzellik onun yaptığındadır. Öyleyse madem ki bunu yaptık... ...ben de bunu yapacağım temeli Müslüman. Bu mantıktan hareketle... ...bir Müslüman, itaat Müslüman evledi. Yoksa ben de bir evleneyim de işte... İslamı tatlı mesela falan filan. Yok, yok öyle değil. Dedik ya temel atarken... ...ilk niyetler son derece... halis olmalı ki bu işten de... ...bir derecede asıl olsun. Biz Peygamberimiz Ali İstirahatüllü Sallallahu Aleyhi ve mecburuz, mahkumuz, mahkumuz. Resul-i Ekrem ustalarının manindir yoktur. Peygamber Efendimizin alternatifi yoktur. Getirmiş olduğu sistemin alternatifi yoktur. Şimdi diyavukmayanlar diyorlar. Bilmem neyen benim İslam'ın ikvaletleri, Yahudi, Hristiyanlık vs. Bunlar var ya bunlar, bu işler var ya. Afedersiniz bu fikirleri, bu konuşmaları vs. Lağm tükürüne bile aslında lağm da bir tane farekar ki kaçardı. O kadar çizikler şeyler bunlardır. Anla ve lakin sen ben ki o mukaddes, o mübarek efendim dine sahip olmuyoruz, tabiat boşluk affetmez, mutlaka orada orada bizim koltuktaki din ve imandan buluşan boşluğu kaçı taraf dolduruyor. Onun için kırmızıza meydan vermeyelim. Evin kapısı çelik kapı olacak, Hemşe de tepirli olacak ki vesaire, diğer tepirler bilmem ne, erkemi gör, sistemleri şunlar bunlar, hırsız girmesin değil mi? İnsan dinini aziz bilmedi, o kadar. Ne demek ya bir Hristiyan benimle konuştuk. Asla ve katla. konuşma gücünü icabında tamam. Buradan buradan kıran kıran mücadele et, onu da İslam'a Ama bir şey yok ise peki. Ne hafta kalkıyorsun sen bana mı dinliyorsun? Güneşin alternatifi var mı? Ayın alternatifi var mı? Suyun alternatifi var mı? Oksijenin alternatifi var mı? Hani bunlar olmasın? Bunlar olmasın? Onların yerinde şunlar var da. Onlar bize yeter diyebiliyor muyuz? Hayır, hayır, hayır. Onları yazarken ulan tayyibiyim Allah. Peki bu dini tayyibiyim Allah. Allah yaratmış olduğu şeyi ahirete koymadı da. E Allahu Teala göndermiş ödemiş olduğu peki Muhammed Mustafa'ya iman İslam ahiretini koydu. Allah'a kat'a. Allah'a kat'a. E kim ya'ru? Velayun aleyhi Resulekun sallallahu ya. Imala, isteni, en yüksek bir bitki. Başka hiçbir şey onun kafasının üstüne çıkamaz. İnsan buraya kendini odaklamalı. İnsan kendisini buraya kitlede. Bizim biricik şerefimiz var. Bizim biricik dediğimiz özelliğimiz var. Anacemimiz var. O da muammet kısa faslar ceza ödemelerinin bizinden gidebildikleri. Gittiğimiz keçe veya ben gittiğimiz keçi patiyarın akketen rezil olur, rezil olur. Tarih bunu şahididir. Sarıkkale Harbi'nde eğer Rasul-i Ekrem Sıhava yardım olmasaydı, Türk ordusuna peki yapmış oldu, inmezler olmasaydı, bugün bu vatan İngilizlerine bittiydi. Bugün bu vatan Almanların Fransa'na indi, onu bil arkadaş, arkadaş, kafanı tuvarı değil, buraya vur, vur, kaybol git bu vatan. Peygamber'in de ki sana hediye etmiş olduğu bir vatanında kendinizdir şu an, o topraklarda bir yaşıyorsun arkadaş. Nasıl olur da sana bir ülke seni bağışlayan Muhammed Mustafa'yı gitmesin sen, onun yaptığını yapmasın sen, bu ne vardır bu ya? Evet. Baban sana bir şey söylüyor, bu aslında böyle ilişki yapıyor, evet. babanın icabında peki ya, diyorsun, babana hadik ediyorsun, babana dinleniyorsun, babana dinleniyorsun, baban seni var ya, kapıdan kovasın, pencereden de aşağı Buna rağmen yine nesil ekleyen, sağ ol sana tepkan balı, geçmiyor. Eee, hala benim bu çağrı tamam edecek midir? Asla bakar. <gülüyor> O kadar şimdi var ya Deyrol Rambol'u konuşalım. İşin en korkunç neyi biliyor musunuz? Biz şu rafinle cahil Müslümanlarda var ya korkunç bir algı eksikliği var. Bana göre şu an yani yirmi üç bir destekten bile bunun yanında çok basit kalır. Korkunç bir algı eksikliği var. Meseleyi tam hediyesiyle anlayan ama Teknastadılar bizde. Ben burada barayı, çağırayız, ondan sonra yağayın, gürmeyin vesaire. Hiçbiri sıra nane geliyor bilgilerine. Aç duvarda, havana vesaire. Niye? Bu kapaket betondan daha fena son kaldı. Bu algı eksikliği nasıl gidecek arkadaş? arkadaşlar? Ya, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Biz bu evin geleneği kutlamaya gelmedik. Bir örgü arki yerine getirmeye gelmedik. Biz buraya dersimizi konuşmaya geldik arkadaş. Yemek için evde de yemek vardı. Buraya yemek için mi ya! Burada Resul Ekrem ruhaniyeti var, Peygamber Efendimiz'in bir sünnetin ilgâh merasimi vardır, burada bir dava vardır, burada bir mesaj vardır arkadaşlar bunu anlamak için veya algılamak için biz buraya geldik. Fakat artık beyinler var ya, beyinler Avrupa'ya şartlanlara göre düşündü. Dini artık Avrupa ve AB uyum yasalarının standartlarına göre artık yani ayarladır. Onun için beş yüzleri konuşayım ben. Ne fayda? Bana bile faydası olmaz bu işin. Onun için bu kampanem! Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e entegre olur filan. Oraya endeklenmesin lazım. Aska de, hiçbir dini konuşma ne ayet ne ayet fayda vermez. Allah celle özel birer bilirse, bu hariç ama normalde, ya ya ya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben nikâh, sünneti, zamanlar gibi an, sünni, belisi, minni, evlenmek benim sünnetim görüyor Peygamber'im sallallahu aleyhi ve sellem. Benimki yaşandığı tarzımdır. Belki bunu tercih eden benden değildir. Yani benim yaptığım Müslümanları benim yaşadığım hayatı yaşamıyor demektir. Bu ne demektir bu? Herkes böyle, kendi beyninde bunu bir çarptın. Daha Rasul-i yüzlerce binlerce sünnetleri vardır. Eğer bu oluyorsa şahsiyet kimliği muhafet ediyoruz demek deriz. Muhammediyan, Muhammediyiz yani. Eğer bu yaşanmıyorsa, haklı yani ikdam konu, iklam rengi, iklam kimliği bazıla bir kaybolacak. Dediğimiz yani günümüzde pati istiklendirme haline geldik. Adam televizyonda diyor ki şükürler olsun diye göz tanrısına diyor. Üzüne biliyor musun? Allah demiyor adam. Böyle bir ceviz ol diyor ki, gök tanrısı ne oluyor ya vesaire. Yani bu gök tanrısı ilah mıdır vesaire. Bana göre ilahdır diyor. Benim Allah'ım var mıdır vesaire. E göz gidiyor, geliyor, değişiyor vesaire vesaire falan filan. Güzel olsun gök tanrısına diyorlar. Bu kadar gerçekler belli olduktan sonra hala birilerin yamuk yumuk şeyler teressal etmektir. Ne demektir bu millet? Bir yere götürülüyor demektir. <gülüyor> Onun için suyun kaynağı bulandırılıyor. Telekoslandıktan sonra bütün önerilerin çeşkilerine bulanıp geçersin. Böyle bir afibet Müslüman için yani kader olmasın istiyoruz. Yatıl <gülüyor> Ecem sağ ve selam buyuruyor. bir 4 şeyler bildi şimdiki aralı. Ya için, ya zenginliği, ya asaleti, ya da malı mülkü Dini güzel olan hanımları tercih edin diyor ki, eliniz pahkumiyet görmezler. Elleriniz bereketle dolsun diye Peygamberimiz sağ ol Allah. O bizi bir güzellik bilmem, işte mal konusunda bir zenginlik, ee, atalek, sol, sol vesaire bunlar zaman zaman huzur tüm tesiresi oluyor ailede. Öyleyse ama dini bakımda güzel olan bir hanım veya bir erkek hiçbir zaman sorun çıkarmaz Allah'a izniyle. Her konuda Kadın kesilmeyi erkekten aşağı alacak bir kibnami değil. Ancak bir konuda e, kadın erkekten fazla olursa bunun bir zararı yok. O da Allah korpusu. Allah korkusu noktasında ciddi olan bir anlamdan erkeğe kesinlikle bir zarar gelmez diyor. Hak değil, taşlar nasıl bir şey musunuz? Bir cemiyet olacak, bir toplum oluşturulacak belki. Ektik malzeme, ektik cemiyet belki. Onun için Tamam dipenip geliyor ama kız bir şey bilmiyor. Söz veriyorum okuyacağım, öğreneceğim, tapanca, şubat, ayalet. Tamam istemiş onu da kabul ediyor. Allah Allah. Onun için insan eksik, yapmalarla. Allah'ın büyük bir nimeti demin denildiği gibi. Ancak her nimet kararında bir külfet getiriliyor. İnsanlar birtakım şeyleri yıkanlar, eşleşmesini yapıyorlar, yemekleri yiyorlar, bunları içiyorlar. Bir müddet sonra içtim işte lan sonra biliyoruz. Neyse, evlenmek de yani bir bir nimet de ihtiyacımızı nimettir. İhtiyacımız karşılıyor. gerek erkek erkeğin kadına ihtiyacı gerek kadın erkeğe ihtiyacı ama bu nimetin de kararında getirmiş olduğu bir külfet var, sorumluluk var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, günlüküm râim ve günlüküm mes'ûna ve râiyyeti'yi uyuyor. Hepiniz çoban sınav, hepiniz güldüğünüz dallardan diyor. çocuklarından mes'ûlsün. Ağa taş doğru, malından birbirinden mes'ûlsün vesaire. Bunlara Allah'ın senetler emanetidir. Yoksa öbür gibi çabukluş sahip başka da oluyor ama ben? İnsanım. Öyleyse insan, mes'ûlükünün müdürlüğü olmalı. Rasûlâhissam, veda hücresinde iyi insanlar, bizim kadınlarda alacağımız haklara olduğu gibi, kadınların da size bir takım haklara devam ediyor. Haklara, eleyha edin, lan ben erkekim, vurgutunu işte dağıtarım vesaire, kadın da benim de en kadınım, narimim, hassasım deyip de erkeğe tahta atamaz. Erken, kudurları yayınlayacaktır, yüksek olarak. Dinlenir arkadaşlar tek kelime, dinlenir, dinlenir, dinlenir din, kudurları yayınlayacaktır o kadar. Geldiğimiz bu topraklar zaten doğurular. Bunlar da bir şubut sınırıdır. Böyle yere geçeceğimüz tekbe tapatı gereklidir ağabılar. Bunun için öncelikle evlenen kişi ne yaptığının farkında olmalı. Bu sıradan bir hadise değil bu. Ve gibi devlet kurulacak bir yerde Senin bab sizin yanda burada bir Kur'an kelamı okutu görüyor musun? Kimiz ya 10-11 yaşlarında, 4 yaşında bile hamdını bitirenler var. 4 yaşında bile hamdını bitirenler var. Bak evlilikten neler oluyor. Eğer evlilik imanı İslam'a girerse, bak en büyük insan kimdir peki? En büyük varlık kim Allah. Peki en büyük kitap ne? Onun kitabını okuyayım. <Gülüyor> en büyük insan kim? Allah'ın kitabını sayar <Gülüyor> Çocuğun yaşı 10-11 ama fizik olarak eminlik küçük ama hayır. Ha, gerçek teraziye burada, şimdi en büyük insan oldu arkadaş. Benim uzvum böyle gösteriyor, benim de senin açın tersleştiri böyle gösteriyor. Benim gönlümde de hafız gülmüştür. Işte, Minarelerin yanına tel koyuyorlar. Niye? Yıldırım düştü zaman elektriği toprağa atsın diye değil mi? Bana göre hafız para neredir? Yardım demekte gerekir bu kadar musibetlerini önleyendir. E, e. İslam'da de ki çocuğun yapmayacaksın. İman-ı İslam'a haskar yapmayacaksın. Ondan sonraki musibet gelmesin. Nasıl gelmesin? Kaldır, gelir, gelin. gibi gelir. İnsan yansın Allah'a yansın. Biz Allah'a yardım edin, Allah'ın dinle, Allah'a sesle yardım edin diyor. Cenab-ı Hakk'a gelin, Cenab-ı öldükten sonra yaşamak istiyorsan, öldükten sonra yaşamak istiyorsan, öldükten sonra yaşamak istiyorsan, üç şeyden, Bilmi yapalım. Ya alim ol. Tamam mı? Tarebeye geçtin, kitap yazdın. Sen öldükten sonra talebele kokutacak, anlatacaklar vesaire, senin derslerle yapacaklar. Dertler kapanmıyor. Veya kitap yazdığı bile kokuyor, istifade ediyor. Derler kapanmıyor. Ya alim ol. Tamam mı? Ya bil ki hayırlı evlat bırak. Bu evlat diye ki yaşadığı sürece, milletten, millet ondan memnun kaldığı müddetçe senin derlerinde gene yazıyorlar. Peki ki veya burada imkanı var cami yap, medrese yap, yol yap, am ne bir takım kurumları, müessitlerle, kuvvetlerle veya bir yere bir ağaç diyor ki öldükten sonra yaşa, öldükten sonra yaşanıp isteyen, gözlerini kapatmasın istemeyen işte mutlaka bu işi dede birisi yapsın diyor Peygamberimiz. Hz. evlenme. 10 minutes down. ...bu dini asker ettirmek içindir. Allah'a olan kulluğu, daha kaliteli yerine getirmek içindir. Bu milletin belki Allah için çılgın insanlara ihtiyacı vardır. Belki bu dinin askere ihtiyacı vardır. Eğer sen nereden gayrimeşru yollarda... ...belki yani kendimizi öldürürsek belki... ...bu davayı için asker ettiklerecek. Amerikanın yansı Rick Belller, dünya en büyük seyidi. Şu an 1 milyon dolarlık serbesti var. Bilgiyi çoktan geçmiş bir adam. Thank you. Amerika'ya ekonomisine ne kadar rekabet eder? 20 milyarlık bir ileri. Eğer Amerikan ekonomisi daha girerse, 40 milyar, ne kadar rekabet eder ondan kireç alıyor. O da diyor ki ne kadar para lazım sana? 50 milyar dolar verdin. Panama diyor, İsrail diyor, işte 5000'den akıllı bomba vereceksin diyor. Türkiye şu fırtıgay bulacaksın mesela. Bazı işgal ettiyor, para istemeye başladı mesela. Dünyanın yöneticileri ne kadar rekabet Şu an Türkiye'nin rubusu aşağı çekmek? Peki tam alandaki evet. rubus planı. Programlarımızdaki babasız e koordinatörü nerede görüyor? Biz elimizde bile sahip değilken hangi ülkeye sahipsin ya? Ne kadar masumiyet kalmış? Ne nasıl masumiyet kalmış? Ne nasıl masumiyet kalmış? hangi görev arkadaş. Bana söylemesin bir memleket ki, bir memleket ki, o memlekette sen eğer dinini Allah ve Peygamber istediği şekilde yaşayamıyorsan. Benim memleketim dekedin diye dinde hazretlerdin var mı? Eğer neyin memleketi dekedi peki? Nasıl neden dekedi peki? 180 numarada Müslüman var, şunu Müslüman kudüs köpek havaları gibi kaputu falan öteki. Ne tür bir bacak sineti de sallar ya? Bu Allah'ın emri oldurana ne oluyor, al oldu? al oldu? oluyor arkadaşlar? Türkiye'nin ekonomik sorunları var, siyasi sorunları var, küs sorunları bu suulukları bu sorunları vesaire. Türkiye'nin asıl sorunu dindir, din, dindir, din. Din din! Hop okuluyor, hop kalkuluyor, peki din mıncıklarına çalışıyor peynir edildi ya! Gelen sattıyor, giden sattıyor, gelen sattıyor, giden sattıyor. Amerika şimdi Amerikan modeli, Mevcut'u en markalı İslam'a geliştiriyor. Kadınlar Cumhurbaşkanı adı kıldırıyor, ne ne vesaire. Ve İslam alemine yarın bakmış, minnaz var. Hadi bakalım kadınlar imam sahi ediyor, müktidar ediyor vesaire vesaire. Hatta hatta, hatta, hatta, işte orada kızları yazılıyor. Geçenlerde müktür kimdana çıktı Ankara'da. Hanımlar da Mesela nereye gidiyor bu işlere? Kardeş, bu heylenin durması lazım. Bu çığının durması lazım. Yoksa bu heylenin azı nesi? Bu göstermesi. Bu işlerin eleman meselesi. Kavar meselesi. Araş <gülüyor> pozitif bozaya ihtiyaç var. Araş pozitif peki alime ihtiyaç var. Bizde araş pozitif islam lazım. Araş e, pozitif peki yani kan grubu olan bir insana sen araş nefreti verirsen bu adamı öldürürsün. Bizim kan grubumuz bellidir. Kan grubumuz araş pozitif islamdır. Negatif İslam değildir. Şimdi radikal İslam diyorlar, layık İslam diyorlar, bilmem ne, ne bunlar peki? Bütün bu elbiseleri biçen, modilerden Amerika peki. E hani benim peygamberim vardı peki? Hani benim peki yerbaşım Allah Celle Celaluhu vardı? Hani peki bu lefayı rahatsızıma gösterin? Müslüman! Kimlik değiştiriyor sanki, Allah yok denildi. Müslüman! Kanı değiştiriyor gibi. ya. Böyle bir vahim ortamda ben düğün yapacağım da ee? Ondan sonra hiç mi diksem gelcem falan filan anlarsan ah deyip nasıl yaşamak peki bu? <gülüyor> Evlendiren doğru terbiyelerin noktada navur ediyoruz, iman şey ve Türk bayrağı ne yapar kelime oldu? Bu ne demek oluyor peki? Delikanlı evleniyor, nikah kıyaf ocağına bir kelime şarj getir, çocuk bilmiyor. Kıza söylesin, sen bir kelime yaşadıktan, ben buraya yeni geldim diyorum, nerede tebali diyorum. Zannediyorlar ki, benim o kelime yaşadığım şey, i̇şte, tabak gibi, tas gibi, tepsi gibi, çatal bıçak gibi şeyler vesaire. Şu hale bak ya, bunlar bugün artık yanı gündemden çıkmış yani. Fransız dışına hava çekerliği, on beş sene konusluğu olarak gerekse teknoloji yaptı, bu adam evet. istihaneyle müşterim buldu. Anlamı lakin maşallah yani kafası müthiş alışıyor. Ne oluyor sürekli sallallahu aleyhi diyor. Ne diyeyim ben böyle devleti oldu. Ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi Bugün bütün İslam alemi ekonomi, ekonomi, ekonomi, ekonomi. Bir de tatlı olduk ya. Allah Celle Celle böyle çatlasan düştükten ne almasaydık? Onun için anne, baba, Anne, babak, davar misali, koyun misali yavru kadın muhammad edecektir. Kadının tepesi de bellidir. Kadının kökünün kendini bile başka bir erkeği görmesi aramdır. Din gider. Allah göstermesin. Kelimeyi şaketini kişiye bundan sonra tekrar dile gelir. Ama namus giderse, namus bir de nasıl gelirse? Evet, Esas zamanda akşam namazına bir tane Allah'ın ruhu görmezsiniz zamanlarda. İstanbul'un birisi şiddetli daha hareket Ne olur namaz Olduk. Namus, Namusla böyle bir perolu poda da rahatlık. Efendim yani harika galep satılan bir tepsi meyve gibi oldu. Böyle mi olmak gerek? İnsanlar bir yerde namusları için yaşar mı? Kadın içme aşını yapıyor ki mal bana Herkesin görebilceği yere Bu ne demektir arkadaş? Napolyon Bonapart savaşlarda Türklerin askerleri değil, analarımızın ağır ölümleri <gülüyor> var. İtilaf Savaşı'ndaki o Türk kadının ortaya görünmüş olduğu yaralıklarını e, baktığımız zaman, yani bunun da erkekler de değil, kadınlar kurbanmış ülkesine, bu bağlamda olmuş olmaya istiyoruz. Analar, analar askerdeki teris olmuştur, asker teris ve aslet eve geliyor, anası oğlunu alçak diyor, savaştan mı kaçtın diyor, yööööy diyor, icapında. O ana olmasaydı bugün bu mekette yani olmayacaktı. Allah Celle Celaluhu ananın yüzünden peki onların gayretine bak daha sonraki nesillere vermeye el veriyor, onun anne baba. Evlatına bu kayıt olacak diyor. Ama son dünyaya getiriyoruz. Ondan sonra eğitim mesele bilip televizyonla, videoya, dinleyenle, bokmenlere, cd'lere selam ediyoruz. Ondan sonra çocuk oluyoruz. Rambo! Anasını öldürdüğü zaman, çocuk ışıklı zaman, işte zaman evleniyor sana. Ya Yok arkadaş! Yok! Bu işin elbet ağır suçlusu, bizim. Allah'ın Resulüye kimisi müdürlük olmayan bizleri muhafaza edildi. <Gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın Cevde suyu bulandırmaktan bizleri muhafaza edildi. Her zamanda pişme suyu, nasıl ki arı duru, olması sevilen bir şeydir, hüklenen e, bir şeydir, sağlık bir şeydir, buz su, bizim işini kenar eden elbirlişidir. Aynı şekilde allah da, Teala <Gülüyor> olmayan bir kitabı, yaşamaya ve yaşamaya kaydırakaya boyamaya, hepsi muhafaza edildi. Bu minvalde evlenen kardeşlerimize Allah cebece ve mutluluklar ihsan eylesin. Selamdaki evdeceler borçlanmalarını gerektirecek öyle eklen büklen, <gülüyor> dinle, imanla bağdaşmayan hareket ve sözlere ulaşmaktan kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Gerek dünyalarını ve gerekse ağaçlarını namur edecek veyki amal-i saniyaya güzel işlere onları da üzerinden muhafak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah! sallallahu aleyhi ve sellem'in bir az bırakmış oldu, bize bir az davaya sahip olmaya o davanın askeri mücahidi olmaya hep bizi malzuk eylem. Ol Resulü müdü temel hem rahmeten ilahe ben de ben de kumdur diyom hem de Resulü Kemal Sırrı Sultan Allah Aziz Şin Kılır. Alimler Rıhmete İlanlar. Ben de ki Sen yukarıda oldun, bana aşağıda diye bana karşı gururlanma. Ben senden daha güçlüyüm çünkü benim bağrımda da. Muhammed Mustafa Reis. <Sülüyor> <Sülüyor> ben selam gördük. Muhammed Mustafa sallet ağrıdın kabrıdın seyahat edildi. Dedi ki, cennet-u ve Ey insanlar, ey Müslümanlar ki Muhammed Mustafa'nın gazdığı mutlaka var ya, ki kabrı var ya, adî cenneti, ekstra cenneti. Burada bu cennet, yıkadık olduğunda da girmek ya da çıkmayın Osmanlı Şahin. Allah bu davada hepinizi davet edilsin. Vallahi de, billahi de, de, onun sevgisi yemeklerinde dahil edilir. Bu şey. dağda dağ tatlı, en sevdikleri bizler çok çok daha lezzetli olur. Ama adamın dilinde, satanlar benim herkeslerinde bir yara veri olsa, Nasıl ki bir çözüce ben, olan şeylere ulaşamaz, anlayamaz. bugün biz gün oldu da maalesef ağırdır. Maalesef cahil kardeşlerimizin Peygamber sevgisini gereği gibi anlayabilme, mekanismalar durduğu için Resul-i Ekrem suhafasının alakalı dediği haberler, güzellegiz şeyler reddet vermez gibi oluyor. Allah'ına verersin, yarınların gözleri yoksa, yarınsa görmüyorsa kabahat güleşte mi? Onun için eksiklik bizde Allah! istiklal Allah yetin zevalat olsun. Hakkabın gece olsun. Etikam.